Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil bi Değerli arkadaşlar, İmam Ebû Zekeriya Nevavî hadis derlemesi olan evet. Riyâdus Salihin adlı eserini okumaya, içine de derd etmiş olduğu hadisleri şerh etmeye, anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Aleyküm selam. 56. Bab'a ulaştık. <Sessizlik> Bab-ı fadlil ju'i ve khuşunetil işi ve al-iqtisari al min minel ma'kuli ve al-maşrubi ve al-malbusi ve gayriha min huzudin nefsi ve terk-i şahavat. İmam-ı Nevi rahimahullah hatırlarsanız bunlarının bahislerde zühd. O da yine konusuna işaret etmişti. Konuyla ilgili ayet ve hadisleri zikretmişti. Bugün de ona yakın bir konu. Açlığın yaşantıda mütevazi olmanın yemek, içmek ve giyme konusunda az olanla yetinmenin nefsini istemiş olduğu Nefsin talep etmiş olduğu, arzu etmiş olduğu şeylerde nefsi az onu alana razı etme konusunda gayret, yeter şahavat şehavat, aleykümselam. Şehavat, senin şehvetine hitap eden şeyleri terk etmen. Bunlar çok önemli hususlar, hele hele. Bu modernleşen dünyada şüphelerin bir taraftan hücum ederken diğer taraftan da bir o kadar şehvetin, şehri arzuların, tutkuların, dünya sevgisinin, kaliteli yaşama adı altındaki isimlerle isimlenen bahanelerle hücum eden şeylerin ortasında yaşadığımız bir çağda bir dönemde bu bahsin önemi daha da değer kazanıyor. Şöyle sağınıza baktığınız zaman, solunuza baktığınız zaman. Aleykümselam. Her geçen gün insanların biraz daha dünya sevdalısı olduğunu, dünyanın ardına düştüğünü, az azak getirme konusunda sabırlı olmadıklarını görüyorsunuz. Bu sebeple bu bahis daha da önem kazanıyor. Belki daha önceden aleykümselam. aleykümselam. Daha önceden insanlar yokluk içinde yaşarken yokluk bahanesiyle bazı şeyleri görmemiş, bazı şeylerin ardına düşmemiş bir hayat sürüyorlardı. Onlar için bu konudan bahsetmek önemliydi ama hiç bu kadar, bugünkü kadar önemli olmamıştı. Hemen hemen çevremize baktığımız zaman bütün insanların bu dünya fitnesine daldıklarını daha kaliteli yaşam adı altında, daha güzel yaşam adı altında allah Teala'nın yasaklarından e, uzaklaşmadıklarını, allah Teala'nın emirlerinden ödün verdiklerini görüyoruz. Tabi burada ölçü, kulun ölçüsü Allah'ın çizmiş olduğu hudut, çizgiler olması lazım. İmam-ı Nevi e bu bapta bizlere Meryem Suresinin 59-60. ayetini zikrediyor. allah Teala şöyle buyuruyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ İşte artık onlardan sonra bir takım insanlar geldi. اَضَاعُ السَّلَاهُ ne yaptı bu kimseler? adâ us Namazı zayi ettiler. Namazı zayi etmek kimi müfessirler diyor ki yani namazın külliyen terk ettiler. Tamamen bıraktılar. de diyor ki namazları terk etmediler ama vücubuna, erkanına, şartına riayet etmeden namazlarını eda eder oldular. Vakitini de kılmadan eda eder oldular. Bu her iki manada muhtemel her iki tarafa da ayet ne bulabilir, hamledilebilir. Bugün her iki sınıf insanı da müşahede ediyorsunuz, değil mi? Kimlerine de bakıyorsunuz ki, Allah da haber verdiği gibi o peygamberden sonra, onun asabından sonra öyle nesiller geldi ki, işte çevrenize baktığınız zaman görüyorsunuz namaz umurlarında değil. Yani ezan okunuyor, namaza davet var, bir vakit geçiyor, üzerinden başka bir vakit geçiyor, Cuma geliyor, başka bir Cuma geliyor. İnsanlar eda usulü salah. Namazını yapmışlar, kaybetmişler, bırakmışlar, terk etmişler. Kimilerine de bakıyorsunuz ki davete icabet etmiş, camiye gelmiş ama ibadetin fıkından bir haber. Farzını, rüknünü, şartını yerine getirmeden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eksik eksik bir şekilde namazını kılmaya çalışıyor. Ve tabbu'u'ş-şehavat. Bu insanlar namazı terk ettiler ve tabbu'u'ş-şehavat. Şehvi arzularına tutkularına uydular, bunun peşine gittiler. Şimdi bugün aynen bunu mülahaza edip görüyorsunuz. Değil mi? İnsanların şehvetlerini doyurmak için nasıl da sağa sola çarpıldıklarını, sağa sola koşuşturduklarını görüyorsunuz. Hafta sonu geldiğinde insanların akın akın o şehvi arzularını doyurmak için haram helal demeden bir yerlere uçuş, uçuştuğunu, koşuştuğunu görüyorsunuz bunların cezası ne? Fesav feyelkauna gayyun Onlar Gayy denilen şeyle karşı karşıya kalacaklar. Ya bunların cezası gay'dır. Nedir o gay? Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh hüsran. Yani namazlarını terk edenler, şehvetlerini olanların karşılaşacağı, karşılaşacağı şey nedir? Hüsrandır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki gay Cehennemde bir vadidir. Çukurları olan derin bir vadidir. Burasının, bu vadinin içinde ne vardır? İrinler vardır, kanlar vardır. Cehennemde azap görenlerin irinleri, kanları oraya akar. İşte namazlarını terk edenlerin, şehri, şehvetlerine uyanların cezası neresidir? Bu gay'dır. <Sessizlik> allah Teala burada Birilerini istisna ediyor. Diyor ki, illa men tâbe. Tövbe edenler müstesna. Tövbe edenler hariç. Tabi tövbe etmek tek başına yeterli değil. Bununla birlikte insana ne yapması lazım? Salih amellerde de yarışması lazım. Ve amile sâliha fe ulâke cennete ve la yudlemûne şeya. Salih amel işleyenler. Tövbe edip sâlih amel işleyenler. Yani kul, günah işlediği zaman günahından pişman olduğu takdirde, tövbe ettiği takdirde Salih ameller konusunda ne yapması lazım? Çokça çaba sarf etmesi lazım, çokça gayret etmesi lazım. Sadece nedamet, pişmanlık burada yetmiyor. Kul salih amellerde daha hızlı olması lazım. İşte o kimseler cennete girecekler diyor Allah-u Teala. Ve onlara zulüm yapılmayacak, zulme uğramayacaklar. Hiçbir zulme uğramayacaklar. Diğer bir ayet İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın e zikretti. Kasas Suresi Karun'dan basılıyor allah Teala فَحَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ ف۪ي Karun topluluğuna yaşamış olduğu insanların arasına ihtişamıyla, ziynetiyle çıktı قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَعْلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ karun Dünya hayatını isteyen, dünya hayatını arzulayan insanlar ne dediler? Karun'da olan mal, mülk keşke bizde de olsaydı. Yani insan olduğuna bakın, dünya hayatını isteyen insanların hep temennisi bu olmuştur. Falanca'da olan mal keşke bizde de olsa. İnne lezu hazzin azim. Diyorlar ki bu Karun ne kadar da çok şanslı bir adam. Ve kâlellezîne ûtul ilm evvelikum. <gülüyor> Sevâbullâhi hayır limen âmene ve amile sâlihâ. İlim sahibi olanlar, kendilerine ilim verilenler ise diyor ki, Veylekum. O insanlara diyor, yazıklar olsun. Yani özen durduğunuz, kendinizin olmasını istediğiniz bu şey nedir öyle? Size yazıklar olsun. Sevâbullâhi hayr. Allah'ın sevabı sizin için daha hayırlıdır. Limen âmene ve amile sâlihâ. Kimler için iman edip salih ameller işleyenler için. Tekassür suresindeki ayeti zikrediyor İmâm'ın Evi'i rahimahullah. Idin im. İşte o gün nimetlerden sorguya, suale çekileceksiniz. Bu ayetin iniş sebebi var. Az sonra gelecek o. Aleyhisselatü vesselamın açlıktan, Ebu Bekir ve Ömer'in açlıktan uyuyamayıp, yataklarını terk edip, çıkmaları ve daha sonra yemek bulup yemeleri akabinde Aleyhisselatü vesselam diyor ki bu nimetten ne yapacaksınız? soruya çekileceksin, sorulacaksınız. İsra Suresi'ndeki ayeti kerimede de Allah Teala diyor ki: "Men kana yuridu'l-acile ta'accalna fiha ma neşa. Limen nuridu summe cealnalehu cehenneme yeslaha madmuman madhura." Kim diyor bu acil olanı? Yani dünyayı isterse, onun arzuna düşerse, bunun peşine düşerse "Acalna lehu fiha ma neşa Dilediğimiz kişiye, dilediğimiz kadarıyla ne yaparız? Bu dünyayı veririz. Sonra cehenneme onu sokar, cehenneme onu yaslarız. Oraya mezmûman medhûrâ, kakılmış olarak, yerilmiş olarak ve mahrum olarak onu oraya sokarız. Konuyla ilgili ilk hadis, Ayşe radıyallahu anh'a hadisi diyor ki, "Kâlet ما شبع آل Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem min khubzin, in khubzi şairin. Yüzyıllar boyunca yürüyen insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu gün yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu insanlar, bu insanlar, yani bu insanlar, yani bu yani kendi deden biraki kendi ağzından dinlediğim fakirlik yoksulluk dönemlerini anlatıyor. Aradaki pek farkın olmadığını görüyorsunuz. Yani arpadan yapılmış, kepeğinin alınmadığı, o arpanın buğdayın kabuklarının çıkarılmadığı undan yapılmış ekmeği nasıl yediklerini, ekmekle birlikte suyu içip boğazlarından kolayca inmesini sağladıklarını hatta şunu söylemişti. Diyor ki yani insanın, bir insanın o ekmeği yiyebilmesi için yani boğazından onun kolayca gitmesi için. Diyordu ki neden iki gün aç kalması lazım bir insanın ki o ekmeği ne yapabilsin? <gülüyor> Yiyebilirsin. Yani eğer karnın toksa o ekmek burana, boğazına yapışır diyordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ve kendisi ne yapmamış? Peş peşe iki gün arpa onunla yapılmış ekmeği yememiş. Bu hadis muttefakun aleyh. tabii şurada Bizim soracağımız soru ne olmalı kendimize? Yani daha önceki baplarda hatırlarsanız Musab İbni Ümeyr vefat ettiğinde Uhud'da şehit edildiğinde onu görenler ne diyorlar? Bizden öncekiler yani Musab, Musab, Musab İbni Übeyr gibi şehit olanlar, Uhud'da can verenler ne yaptılar? Dünyada Allah'ın dinine hizmet ettiler. Karşılığını almadan gittiler. Hatta Kefenlenecek elbise bulunamadı değil mi? Öldüklerinde İzarları Vücudunun üst tarafını kapattığında Ayakları açıkta kalıyor. Açık, ayakları örtüldüğünde kafalar açıkta kalıyordu. Ne diyor sahabe? Bizi seviyor Ondan sonra ne oldu? Fetihler, ganimetler Dünya Serildi önümüze açıldı. Korkuyorum ki allah Teala Bize Ahiretteki karşılığımızı bu dünyada ne yapıyor? Veriyor. Yani ahirette bir şey yok. Ağlıyorlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Aile yaşantısını düşünün. Bu yoksulluğu düşünün. Allah'ın dinine yaptıkları o insandan yaptıkları hizmetleri düşünün. Bir de allah Teala'nın ahirette onlara sakladıklarını düşünün. Bir de gelip kendimize bakalım. Allah'ın dinine yapılan hizmet, Allah'ın dinine olan bağlılık bir o kadar az. Ve dünya hayatı ise bir o kadar yüksek ve güzel, kaliteli. Ekmeğin binbir çeşidini yiyoruz, bırakın, artık literatürümüzde bir sürü ekmek çeşitleri var. Yemek aynı şekilde. Peki bu nedir? Acaba bu bizi korkutmuyor mu? Bu bizim ahirette bize saklanması gereken, verilmesi gereken şeyin dünyada peşinden verilen nimetleri olmasın. Bunu ne birlikte gaflet de bir o kadar artıyor namazları olan tembellik, gevşeklik. Yani bu göstergeler hayrın göstergeleri değil. Kişiyi korkutması gereken, sarsması gereken, titretmesi gereken, hesaba çekmesi gereken alametler, emareler. Allah Teala'nın rahmet edip bu gafletten uyandırdığı kulları müstesna Bir rivayette de ma şebi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem mundu kadimel medinete min ta'amil burri selafe leyal intiba'a hatta kubida. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Medine'ye geldiği günden beri geldiği günden itibaren ne yapmadılar? Buğday unuyla yapılmış yemeği üç gün peş peşe yemediler. Bir gün varsa bir gün yok. Şimdi genelde herkes pazar alışverişini haftalık yapıyor değil mi? herkese böyle bir şey var. Ama sabah namazında nasıl kalkıyorsunuz diye sorulduğumuz zaman, gece namazlarında nasıl gayretli misiniz dediğimiz zaman herkes de bir ne var? Rehavet var. İkinci hadis orva. an Aişe radiyallahu anha enna kanet tekul. Aişe radiyallahu anha diyor ki tabii Aişe radıyallahu anha aleyhisselatü vesselamın ev hayatını en iyi bilen kişilerden bir tanesi. Bu dine çok hizmet etmiş, karı-koca ilişkilerinde dinin beyan ettiği hususları bizlere aktaran en önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Yani dinin kapalı kalma ihtimali yüksek olan bir noktasını ne yapıyor? Beyana kavuşturuyor, açıklığa kavuşturuyor. Eğer haya yahut ilmi tebliğ etmeme şey olsaydı, davlancı olsaydı bugün insanların birçoğu ne asıl davranacağını davlancanın bilmezdi. <gülüyor> Yine diyor ki vallahi yabna, "Öhti inna kunna lananzuru ila el thumma el thumma el hilal, 3 ta'elletin fi shahrayn." Diyor ki oraya, "Ey diyor kardeşimin oğlu. Aleyhissatü vesselam'la beraberken peş peşe diyor hilaller gelirdi, giderdi. 2 ay boyunca diyor bakardık yani 1 ay geçmiş. İkinci ay da geçmiş. Ve ma uqide fi ebyati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bu iki ay boyunca ne yapılmazdı? Ateş tutuşturulmazdı yani. İşine biliyor musunuz? Ateş niye tutuşturulmuyor? Ateşte pişirilecek bir şey yok. Anlık. Şimdi biz onu ayaküstü atıştırma diyoruz değil mi? Kultu ya hâletu fe mâ Diyor ki Peki sizler ne yiyordunuz? Hayatınızı neyle sürdürüyordunuz? Diyor ki ayet-i el-esvedan el-esvedan ne? Oluyor? İki siyah. Hurma. Hurma ve su. Bunu daha önce söylemiştik hatırlarsanız. Taklip. Arapçada ne buluyor? Güçlü olan renk olarak siyah. Olduğu için suya da ne deniyor? Siyah deniyor. Hurma ve su. Yani i̇ki ay boyunca insanlar hurma ve su yiyor. Burada arkadaşlara e, hurma ikram etmiştik geçen sene. İlk hafta bir oturuşta iki kutu biterken artık yarım kutu bile bitmez oldu sofrada. İnsanlar artık ne yaptı? Hurmaya doydu. Haftada bir yiyorlardı buradaki arkadaşlar. Düşünün her gün ne yiyeceğiz diye düşünen biz insanlar olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde insanlar ne yiyor? Hurma ve su illa <gülüyor> Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ensardan komşuları vardı. وكان <gülüyor> Bu komşuların sağlam hayvanları var. Hayvanlar süt veriyor. وكانوا <gülüyor> يرسلون Ek olarak, artı olarak ne geliyordu bir de hurmanın ve suyun yanında Süt. Komşuların gönderdiği süt. Komşu gönderirse var, göndermezse yok. <feyesqiyenhe> ve aleyhissalatü vesselam da ne yapıyordu? Hanımlarını bu sütten içiriyordu. Onlara bu sütü ikram ediyordu. Hadis İmam Bukhari ve İmam Müslim verat etmiş olduğu bir hadis. <feyesqiyenhe> an Ebi Sa'id el-makburi an Ebi Hurayra radiyallahu anh en-no marra bi kavmin beyne idihim şâtun masliye <feyesqiyenhe> Ebu Hurayra radiyallahu anh peygamberin ashabından olan ağaçlıktan dolayı suffede yere yıkılan sahabelerden yokluk görmüş, ilim uğruna, ilim talebi uğruna meşakkat çekmiş sahabelerden bir tanesi. Bir gün böyle geçerken, giderken kuzu çevirme yapan bir topluluğun yanından geçiyor. Kuzuyu çeviriyorlar, pişiriyorlar. Ebu Hurayra'yı çağırıyorlar. Diyorlar buyur beraber yiyelim. Fa eba en ya'kul Ebu Hurayra yemiyor. Bunu Yemiyor diyor ki Ebu Hurayra, "Harace Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ed-dunya ve lem yesba' min hubz eş-şaeir." Yani bu dünyadan ne yaptı? Ayrıldığında, öldüğünde, vefat ettiğinde karnı ne yapmamıştı? Arpadan yapılmış ekmek de doymamıştı. Yani doymadan gitti bu dünyada. Şimdi bizde öyle bir hastet var ki adam yarım saat önce yemek yemiş, onu yemeye davet ediyorlar tekrardan. Düşünüyor böyle bir, yani yerim diyor. Var midende yer var. Yani İlime hiç zikrediyor yani İnsanın oğlunun karnı şiştikçe, doydukça ne yapıyor? Zekası düşüyor, tembelliği artıyor. Evet, bu hadiste İmam Bukhari rivayet etmiş. Dördüncü hadis. An-Annes radıyallahu anh'u kal, Lem ye'kulin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alâ hivânin hattâ mât. Yani diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hivân, yani sofra diyor ilim İl ehlumuna. Sofra üzerinde yemek, yememişti. Şimdi bizim sofralarda çorba tabağı ayrı, salata tabağı ayrı, yemek tabağı ayrı. Ve mâ ekele khubzen murakkakâ. Ve Aleyhisselatü Vesselam murakkak. Alimler diyor ki yani murakkak iki manaya da gelebilir. Ya elenmemiş bundan yapılmış ekmek ya da şöyle ne diyor orada oklava tarzı bir şeyle açılmış yufka. İki manaya da gelebilir. Bugün bile kullanılan Arapça dilinde ne diyorlar şeye yufkaya, kubuz murakkak diyorlar. Yani ne onu yedi ne bunu yedi Aleyhisselatü Vesselam hatta mat Ravahu Buhari Evet 5. hadis Abdullah bin Beşir radıyallahu anh قال Beşir diyor ki sizin peygamberinizi şöyle gördüm onu şöyle idrak ettim ona şöyle yetiştim o midesini karnını Öyle günler geldi ki kötü hurmayla dahi dolduramadı. Yani yiyecek hurma dahi bulamıyordu. Şimdi hurmanın iyisi var, kötüsü var. Kalitelisi var, kalitesisi var. Ve insan şımarık olmayacak. Yani Aleyhisselatü Vesselam, yemek beğenmediği zaman, yemeği beğenmediğinde ne yapmıyordu? Kalkıp gidiyor, ses çıkarmıyordu. Yani. Şimdi insanlarda bir şımarıklık var. Adam ondan tadıyor, bu diyor, olmamış. Ne biçim bu? kadına kadar da kötü bunun. Revahu muslim. Sehel bin Sa'd radiyallahu anhu kal, ma raa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nekiyye. Diyor ki Sehel bin Sa'd, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nekiy. Yani elenmiş beyaz un, diyor ilim ehli. Görmedi. Minhinib ta'athahu Allah ta'ala hatta kabadahu Allah. Yani peygamber olarak gönderildiği günden ölenebek ne Ne yapmadı? beyaz undan ekmek görmedi. Temiz, elenmiş ekmek bundan yapılmış ekmek görmedi. Diyor öyle sahabe rivayetleri. Beni seven ne yapsın? Fakirliğe hazırlansın. Ta'il lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem manahil Selim müsaade soruluyor. Deniyor ki siz Allah Resulü ile beraber yaşadınız. o dönemde elek yok muydu? Manahil elek. قال ما را رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. Peygamber olarak, resul olarak gönderildiği günden ölünceye dek hayatında hiç elek görmedi. Elek. تفقيل له كيف كنتم تأكلون الشعيره şimdi elenmemiş arpa. Tasavvur bile edemiyoruz değil mi? Düşünün nasıl oluyor? Elenmemiş arpa. Arpanın ne olduğunu var bizde. Soruyorlar diyorlar peki elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz? Zor bir şey çünkü. Hani anlattık ya eskilerden. 2-3 gün aç kalman lazım ki boğazından gitsin. Sert sert o arpanın elenmemiş çöpü, kabuğu ne yapıyor? Boğaza takılıyor. Çize çize gidiyor diyorlar. قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثري ما بقي ثريناه diyor ki ne yapardık onu ezerdik arpayı eziyorlar sonra fe'nankuhu üflüyorduk diyorlar. şimdi de ne yapıyorlar eskiden tabii yani şimdi derken bunlar 30 yıl önce 40 yıl önce rüzgarlı havalarda şeylerle tenekelerle ne yaparlardı Bu buğdayı böyle dökerler Rüzgar esince bu da aşağı gider. Sert çar çok daha hafif olduğu için uçardı. Öyle yapıyorduk diyorlar. Uçan uçardı. Geri kalanını da ne yapıyorduk diyor? Hemen bakayım. Sarraynahu ıslatırdık. Islatarak yiyorlar. Yoksa boğazdan kuru kuru ne yapmaz o? Geçmez. Yedinci hadis Ebu Hurayra hadisi Diyor ki, kâle karece Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, zâte yevmin fe huve bi ve Ömer radıyallahu anhuma. Diyor ki Hurayra, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya da bir geceydi, tam hatırlamıyor yani, şek var burada, Ravi'den de olabilir. Fe idâ huve bi Ebi Bekir ve Ömer. Bir de bakıyor ki, ve Ömer de çıkmışlar, gelmişler. Fekâle mâ akracekuma min buyutikuma hâzih sâhâ. Soruyor aleyhissalatü vesselam Ebu Ömer'e. Ve Bu saatte sizi dışarı çıkan sebep nedir? Niye çıktınız? Yani bir insan dışarı çıkmasının mutat olmadığı bir vakitte dışarı çıkıyorsa bir sebep var değil mi? قال el-cu'u ya Resulallah. Diyorlar ki açlık ey Allah'ın Resulü. Acıktık. Yani öyle bir açlık ki düşünün siz. Artık sizi ne yapıyor? O rahatsız ediyor. قال ve ana". Ben de diyor açtıktan dolayı ne yaptım çıktım. Walladhi nefsibiyehi la akrajaniyyal ladi akrajakuma diyor Allah yemin olsun ki nefsim elinde tutan Allah yemin olsun ki beni dışarı çıkaran şey siz dışarı çıkaran şeyin aynıs. Quma fqaama ma'hu fata rjuna min alansar <gülüyor> فإذا هو ليس في بيته diyor ki Aleyhisselam Haydi kalkın kalkıyor ikisi en bir adamın evine gidiyorlar. Ensar evinde yok, ev sahibi yok. Fela mahratul mar atukalat merhaba ben Kadın görünce, evin hanımı görünce, bir tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta Ebubekir Ömer radıyallahu anhum. Gördüğünüz gibi, hep Peygamber yani hayatına bakın, günlük hayatına bakın, bir yere gidiyor, Ebubekir Ömer onunla beraber, değil mi? Olaya şahit olanlar, anlatanlar sürekli ne yapıyorlar? Bu şekilde anlatıyorlar. Ömer de oradaydı, Ebu Bekir de oradaydı. Yani bir arkadaşlık var. Öyle değil mi? Ve dediği gibi Şeyh Salihül Aleyhi rahimahullah'ın, dünyada beraberler, kabirlerinde de beraberler. Bakın, yeryüzünde o kadar savaşlar oldu onların döneminde. Ama ona rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği yere Ebu Bekir de gömülüyor, Ömer de gömülüyor. Ve oradan haşrolunacaklar. Aynı yerden Çok büyük bir fazilet. Ama siz gelin görün ki Şia'nın İranlı ve İran dışındaki rafizileri bu iki sahabeye ne yapıyorlar? Kin kusuyorlar. Ben ilginç bir şey duydum. Çocuklarına Şiirler, İranlılar şey yaparlarmış. Beğendikleri, hoşuna giden, çocukların hoşuna gittiği bir oyuncak alırlarmış. Bu çocuk bir hafta, üç gün, beş gün bu oyuncakla oynar. Sonra oyuncağı çocuğun elinden alıp saklarlarmış. Küçük çocuk, üç yaşında, beş yaşında çocuk. Ve çocuğa derlermiş ki, senin oyuncağını Ebu Bekir ile Ömer geldi, çaldı. Eğer onlara lanet okursan, bela okursan, musibet okursan, Ali, ondan Hüseyin, pardon, ya da Hasan ya da Hüseyin diyorlar, onların elinden alacak oyuncağını sana geri getirecek. Şöyle bir hafta onlara ne yapıyorlar diyorlarmış çocuğa. Lanet oku. Ve çocuk bir hafta boyunca ne yapıyor? oyuncağı geri gelsin diye Hz. Ebu Vekir ve Ömer'e lanet okuyor ki ondan sonra çocuklarının lanet okuduğunu gören aile ne yapıyor? Şii aile, Rafizi aile. Çocuğa oyuncağı geri getiriyor Diyor ki bak işte Hüseyin bak Hasan oyuncağını yaptı? Onlardan aldı kurtardı. Bu şekilde eğitiyorlar çocuklarını. Bu şekilde terbiye ediyorlar. Bu uzak bir kısa uzak bir olay değil. Zaten kitaplarında açık bir şekilde bunu söylüyorlar. Allah diyorlar, Kureyş'in iki putuna lanet etsin diyorlar. İki putunun kızına lanet etsin diyorlar. Bu şekilde söylüyorlar. Hamdolsun bu son olaylarda da bu memleketimizde özellikle bu tür Şii itikadının ne içerdiğini bilmeyen insanlar uyandılar. Onların bu pisliklerine şahit oldular. Diyor ki, Kadın merhaban ve ahlâ. Hoş geldiniz. Buyurun diye onları hemen davet ediyor. Taqala lahu Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, fulan?" "Kâlet, "Gidebe istâ'zibu lena min el-mâ." Aleyhisselam aile reisini soruyor. Nerede diyor falanca? Kadın diyor ki bize diyor su içme suyu almaya gitti. Su alıp gelecek. İdza'a'l-Ansari fe ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve ve sahibehi, thumma kâle, "Elhamdülillah. Ma ahaddu'n el-yevme minni." Ensardan olan bu ev sahibi evine dönünce gelince bir de bakıyor ki kapısının önünde Peygamber var, Ebu Bekir var, Ömer var, radıyallahu Allah an diyor ki sahabe seviniyor. Bugün diyor benim misafirlerimden daha değerli misafirlere sahip olan kimse yoktur. Fantala qafaja on bi fihi busurun ve temurun ve rutab gidiyor hemen ne getiriyor? Salkım. Ne salkımı? Hurma salkımı getiriyor. Büyük alimler, Bustur'un, Batemur'un, Varutav'un. Bunlar hurmanın çeşitli halleri. En kurumuş haline ne deniyor? Güneşte en kurutulmuş ağacın üzerinde bekletip kurutulmuş, en son hale gelmiş hurmaya temir diyorlar. İlk haline ne diyorlar? Talla. Hurmanın ilk olgunlaşma hali Talla. Ondan sonra ne diyorlar? ilal diyorlar ya da kilal diyorlar. Ondan sonra belah diyorlar. Sonra busur diyorlar. Sonra rutab diyorlar. Yani yemeğe meyveyle başlıyorlar. Burada da bir işaret var. Bazı ilim diyor ki yemeğe meyveyle başlamak daha şeydir. Sağlıklıdır. Müstahap olan da budur diyor. i̇mam bu kıssanın şerhinde diyor ki fihi delilun ala istihbabi takdimil fâkiheti alal khubzi vel lahmi ve gayriha. Bu kıssadan diyor çıkarılan şudur. Yemekten önce, etten önce diyor. Ee, meyvenin yenmesi müstahaptır, güzeldir. Bazıları Vakıa suresindeki ayeti getiriyor. La yusadda'ûne anha ve la yunzifûn O cennetliklerden bahsederken onların içtiği şaraptan bahsederken allah Teala diyor ki onlar içtikleri o şeylerden dolayı ne yapmazlar? Baş ağrısı çekmezler. Başlarından akılları da gitmez. Yani o içki sarhoş etmez onları ve fakiyetin mimma ve istedikleri meyveler vardır orada diyor Allah Teala. Velahmi tayrin mimma istehun me arzulardıkları canları çeken neler vardır? Lahmi tayr kuş etleri vardır. Bir hocayla karşılaşmıştık. Diyor bir günce bu ayetle ilgili diyor oturuyorduk birkaç hoca diyor. Birkaç ilim ehlinin diyor sözlerini zikrettik, kendi aramızda müzakere ettik diyor. Önce yemek mi yenir yoksa meyve mi yenir? Yani isteyen insan demek ki Kur'an'dan ve sünnetten de rejimle alakalı bir şeyler dahi buluyor. Yeter ki onun gündeminde, onun hayatında Kur'an ve sünnet önemli yere sahip olsun. İmam-ı neb Rahim oğlu kaç yıl önce demiş ki Allah rahmet eylesin. Bu kıssada etten önce yemekten önce meyve yemenin istihbabına delil vardır. Bugün birçok e, doktor insanlara diyor ki artık meyve ne yapın? Yemekten önce yiyin. İşte bu bilimsel olarak bu şekilde deneyim. Burada da güzel bir fayda var. Bu zat yani aleyhissalatü vesselam ve ashabı Ebu e Ömer'e ne getiriyor? Hurmanın farklı hallerini getiriyor. Salkınla. Fakale <gülüyor> kulu ve akadel mudiyete. Diyor ki alın şu hurmaları yiyin. Eline ondan sonra alıyor usturayı, bıçağı. Kesici bir aleti. Fekâle lehu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyâke vel halûbe. Aleyhisselatü vesselam anlıyor. Ensar gidiyor. Hayvan kesecek. Yemekte peygamber ve ashabına hayvan ikram edecek. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam süt veren, sağılan hayvanı sakın kesme diyor. Çünkü onun üstünden faydalanırsınız. Fezabaha lehum feekalu mineşşati ve min zahlikel idhqi ve şeribu <gülüyor> aleyhissalatü ve evvekir ve emar bu ev sahibinin kesmiş olduğu kurbanı yiyorlar. Ardından salkınla gelen hurmayı yine yiyorlar. Ondan sonra içeceklerini de içiyorlar. Felemme <gülüyor> enşabiu وَرَعُواْ قَالَ رَسُولَ اللّٰهُ سَلَّ اللّٰهُ سَلْمِ يَبِي بَكِرْ وَاَمَرْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Tam doyuyorlar. Ondan sonra damaklarının tadında yemeklerini yiyorlar. Artık ondan sonra insan sırtını yaslar. Oh beyler elhamdülillah. Başlar hazmetmek için e, hareket etmeye. Orada aleyhissalatü vesselam tabir caizse insanların ağzının tadını bozuyor. Diyor ki onlara, Ömer aleyhissalatü bebekire <gülüyor> وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي Latesalun an Allah yemin olsun ki nefsinin elinde tutan Allah yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü ne bulacaksınız? Sorulacaksınız, sorguya çekileceksiniz. Ahracukum min thumma hatta asabakum hada'n Az önce evlerinizden sizi çıkaran şey açlıktı. Açlığınız sebebiyle evden çıktınız. Ve Allah Teala sizleri bu şekilde evinizden çıkardıktan sonra evinize ne olarak döndürüyor? Bu nimetleri yemiş olarak döndürüyor. Ve kıyamet gününde de bu nimetlerden sorguya çekeceksiniz. Evet, bu hadisi de i̇mam Müslim divayet etmiş. Sekizinci hadis, Halid bin Umar el-Adevi kâle khatabana otbetübnu gazvan وَكَانَ اَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ Diyor ki Halid ibn Umar el-Adevi hutbe ibn-i hutbe verdi ve Basra'da emirdi Basra'nın valisiydi o günlerde diyor <coughs> فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدٍ Allah'a hamd ettikten sonra söze giriyor diyor ki فَاِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمِنْ Yok dünyanın sonu gelmiş. Yani dünyanın sonu yaklaşmış. Bunu kaç bin yıl olduğunu söylüyorum. Wa wallat hatha ve çok hızlı bir şekilde diyor. Seri bir şekilde ne yaptı dünyanın sonu gelecek, devam edecek, bu bitecek yani. Wa lam yabqa minha illa subabatun ka ina ya tasah Dünyanın diyor geri kalan zamanı bir tasın içinde kalan diyor sulanması gibidir. Bir, birkaç sudan mı düşünün? Böyle kovada ya da tasla, ibrikte bardakta suyu boşalttığınız zaman orada ne kalır? Böyle birkaç damla su kalır, değil mi? İşte diyor onu alıp diyor içecek ya da onu kullanacak adamın diyor dökmek istediği o son damlaya benzer diyor dünyanın kalan vakti. Vernekim menetkilonun minha ila darin la zewal elha. Sizler yani böyle bir dünyadan nereye gideceksiniz? Bitmeyecek, ebedi bir yere gideceksiniz. Fentakilu bixairin ma fentakilu bixairin ma bipadratikum yanınızda diyor oraya ne götürün? Hayır götürün. Şimdi toprağa girdiğiniz zaman dünyada sahip olduğunuz hiçbir şeyi götüremiyorsunuz. Toprağın altına yani çengelli iğneyi bile götüremiyorsunuz. De deseniz ki benim kefenimin önünü çengelli iğneyle yapın ya da düğmeyle yapın. Yok. Oraya ne götürülüyor? Salih ameller götürülüyor. Bugün birçok insanın belki de yapmadığı... Bir çok insanın kendine görev olarak, kendinden istenen bir farz olarak görmediği şeyleri götürmesi lazım. allah Teala'nın sana farz kıldığı, senden istediği, o kadar çok şey var ki onu elemişsin, bunu yapamam demişsin, bu ağır geliyor demişsin. Ama ahirete onları götüreceksin. Vaktinin çoğunu harcadığın bu dünyadan toplu iğneyi dahi götürmeyeceksin. Çengelli iğne dahi gitmeyecek burada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 Hatırlarsanız daha önce hadislerde geçmişti. Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken bir gün böyle bir kayanın, böyle bir taşın sesini ne yapıyor? Duyuyor değil mi? Fehvi fiyasebina amel la yuduriku leha qa'ra 70. boyunca bu taş inmeye devam ediyor. Dibine dahi ne yapmıyor? Vurmuyor yani. Wallahi letum le enne efe Diyor ki Allah'a yemin olsun ki cehennem dolacak. Yani bu cehennem düşünebiliyor musunuz? Yetmiş bin yıl 70 yıl içinde taşın düştüğü bir cehennem dolacak diyor. Allah'a emin olsun ki dolacak. Ve cehennem ne diyecek? Daha var mı diyecek, isteyecek. "Ve le kad zikira min cenneti mesirate 40 ama." Aynı şekilde diyor cennetin iki kanadı kapalısının iki kanadının arası ne kadar 40 yıl. Yani bir taraftan bir tarafa olan mesafe ne kadar da kat edilebilir. 40 yılda o kadar büyük. Ve yatiyena alayhu yevmun ve huve kadidun min adhham. Diyor ki öyle gün gelecek ki ne olacak burası? Tıklım tıklım durgak. Ve bulunduğumuz yerdeki mevsimlerin değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin Yemek olarak, bu ne yiyorduk? ilgili olarak, Ağaç yaprağı. değişmesiyle ilgili olarak, bu mevsimlerin bu Ağızlarımızın içi ne yaptı? Yara oldu. Yani o yaprakların asiti ne yapıyor? ağzların içini yara yapıyor. Fel tekattu burdeten feşekaktu ha beyni ve beyne Sa'd ibn Malik. Diyor ki bir elbise buldum. Onu diyor ortadan ikiye böldüm. Sa'd ibn Malik ve kendim aramda ne yaptım bu elbiseyi? Paylaştım. Yarı yarıya böldüm bir kısmını ona verdim, bir kısmını kendim aldım. diyor. bi nisfiha ve tazzara sa'atun sa'dun min nisfiha. ikiye böldüğüm elbisenin kumaşının diyor bir bölümüyle ben diğer bölümüyle Sa'd bin Malik ne yaptı? Kendine izar edindi. İzar olarak giyiyor onu. Belinden aşağısını örtüyor. Fe ma asbaha al-yawma minna ahadu illa asbaha amiran ala Misr min al Bugün ise diyor Utbe yani böyle günlerden geldik. Üstümüze giyecek elbisemiz yoktu. Yiyeceğimiz, yemeğimiz yoktu. Bugün ise diyor, her birimiz ne olduk? Büyük bir kente, büyük bir şehre vali olduk, emir olduk. Ve inni e'ûzu billahi en ekûne fi nefsî azîmâ. Diyor ki, kendimi büyük görmekten Allah'a sığınırım. Ve indallahi sagîr. Allah'ın katında küçük iken, çünkü kul, yani sen acizsin, günün belli bir saatini zaten uyuyarak geçiyorsun. Aciziyetini sen de biliyorsun ama, <gülüyor> hala kendini bir, bir şey zannediyorsan, kibir varsa, yani bu Allah'a sığınılacak bir durum. Evet bu hadise İmam Müslim rivayet etti. Dokuzuncu hadis, evet. Ebu Musa'la Şeari <gülüyor> radıyallahu anh'u kal, Akracetlene ah, Aişetu <gülüyor> radıyallahu anh'a kise'en ve izaran galiza, Ebu Musa şöyle diyor ki Aişe radıyallahu anha bize diyor Elbise, bir elbise çıkardı, elbise gösterdi. Kalıs, ya yani kaba böyle sert bir kumaştan. Galet kıble Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadaini. Aleyhisselam bu iki elbisede, izar ve gömlek. izar ve üst kıyafet üzerindeyken vefat etti. Bu hadis muttefakun aleyh. Sa'd ibn Nabi ve diyor ki radıyallahu an al en ilk olan Arap rama bir fi Saad abi ki Allah yolda ilk ok atan benim diyor. İlimeh diyor ki bu diyor peygamberimizin göndermiş olduğu seriye biliyorsunuz kimi zaman ordunun başında kendisi gidiyor kimi zaman da ne yapıyor? Komutanlığını kendisi yapmadığı başka komutanları tayin ettiği ordular gönderiyor. Bu Seriye Ubeyde Tübnül Hâret İbnül Muttalib seriyesi deniyor. Müşrikler ve Müslümanlar arasında hicretten sonra ilk yapılan savaşın bu olduğunu söylüyor alimler. Aleyhisselatü Vesselam Rabiq denilen bir bölge var. Oraya gönderiyor bu seriyeyi. Kureyş'in orada neyi var? Kafilesi var. Kureyş kafilesinin önüne geçecekler. Bir diyor ki bu karşılaşmada, bu savaşta kılıçlar kullanılmamıştı. Yani uzaktan birbirine ne yapıyor iki ordu? Ok atıyor. Ve Sad bir i Vakkas radıyallahu anh diyor ki, Araplar içinde yani Müslümanlık geldikten, İslam geldikten sonra. ilk diyor oku atan benim. Allah yolunda. Ve lekad kunna nagzuhu ma'a sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam diyor savaşa çıkardık. Ma alana taamun illa warakul hublati wa hadha düşünebiliyor musunuz ordu savaşa çıkıyor. Yemek olarak sadece aç iki ağaç türü var. Onları zikrediyor. Semur ve huble. Bunların diyor yaprakları var. Yani karınları acıktığı zaman insanlar yiyecek bir şey bulamıyorlar. Gördükleri ağacın yapraklarını yiyorlar. Yeter ki ne olsun? Mideye bir şeyler girsin. Hatta imkâne ahadunâ ahaduna yada'u kema tada'u şâtu mâ lehû khilt. Diyor ki biz ne yapardık? Büyük abdestimizi yaptığımızda Koyunun yaptığı gibi yapardık diyor. Yani koyunun dışkısı nasıl olur? Değil mi? Tane tane olur. İşte diyor aynı öyleydi yani. Niye? Çünkü mide, bağırsaklara onu yumuşatacak, ıslatacak bir şey girmiyor. 11. hadis. Bu hadisi de okuyalım. Ondan sonra da bu haftaki Hadisleri bitirelim. Çünkü ondan sonra uzunca bir gelecek. Onu inşallah önümüzdeki hafta şerh edeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle duası var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allahum mec'al rızk-ı Ali Muhammed ku'ta. Allah'ım Ali Muhammed'in rızkını ku't. Ağızlarını ıslatacak. Kendilerini doyuracak kadar ver. Yani insanın dünyada isteyebileceği sağlıkla, sıhhatla, imanla birlikte en güzel nimet. Ama ne var insanda? Çok mal istedikçe aslında insan dua ederken fakir olacak. Yani çok mal isteyip bu mal sana ahiret yolculuğunda vebal olacaksa, seni ondan yüz çevirecekse namazını camide cemaatle kılamayacak duruma geleceksen bu malın sende bir hayrı olmaz. Böyle mal sahibi olup güzel yaşamaktansa Allah'ın dinini yaşayıp karnını doyuracak kadar rızkının olması elbette ki bu ikincisi daha hayırlı. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah ve